Evet, tekrar buradayız biz. Merhabalar. Ay Merhabalar, aynı takım olarak. Şimdi Taksim dayanışması direniş bitmedi. Dayanışma toplantılarıyla devam edecek diye bir açıklama yaptı. Her gece saat 21'de kendi kararlarımızı verip... ...bu kararlarımızı yaptığımız dayanışma toplantılarında... ...ortaklaştırıyoruz. Ülkemizde demokrasinin yaralarını sarıyor ve barışıyoruz demiş. Yeni tip e demokrasi... E ...pratiği deneyimleri diyebiliriz... ...ve Gezi Ruhu'nun... ...bin bir parka... ...yayılmakta olduğu, İstanbul'un farklı... ...semtlerindeki parklarda... E, ...böyle forumlar yapıldı... E, ...bir... ...Abbasa Parkı'nda mesela forum düzenlendi... ...duyguların ortakken... ...düşüncelerinde farklılık gösterdiği gibi... ...ilginç yorumlar var... E, ...hem Cumhuriyet Gazetesi'nde... ...Ayşegül Özbek yazmış... ...İstanbul'da kurulan parklarda halk direnişini konuşarak sürdürüyor diyor mesela yani polis şiddetiyle Gezi Parkı'nın dağıtılmasının ardından şimdi de halk mahallelerinin yakınındaki parklarda toplanıp forumlar düzenliyor şehirlerinin geleceğini tartışıyorlar önce pazartesi Beşiktaş-Abbasa Parkı'nda kurulan forum ardından önceki önceki gün İstanbul'un çeşitli parklarında ...başladı ve sayı gece boyunca da geceler boyunca da artıyor. Yani Taksim Dayanışması'ndan iki kişinin yönlendirmesiyle Maçka Parkı'nda kurulan forum. Sonra Şişli, Nişantaşı, Harbiye, Kurtuluş gibi çevrelerden... ...esnaf, avukat, doktor, sinemacı, garson gibi farklı meslek gruplarından yaklaşık dört kişiye ulaşmış. 21'de başlayıp 23.30'a kadar sormuş. Yani açık kadim Yunan demokrasisini de hatırlatıyor. Doğrudan demokrasi de hatırlatan bir direkt demokrasi deneyimi. Evet herkese iki dakika söz veriliyor. Herkes düşüncesini açıklıyor. İnsanlar da katılıp katılmadıklarını söylüyorlar. Yorumda olanı, yorum olan yorumunu belirtiyor. Ya yani Occupy hareketlerini gıpta ile izlediğimizi şimdi itiraf edebilirim rahatlıkla. Yani önce Zuccotti Park'ında başlayıp New York'taki Wall Street'e karşı bankacıların, finansçıların soygunlarına karşı yüzde 99 diye. Hatta eski stüdyomuzun camında da yüzde 99 etiketleri yapışıktı. Buraya yapıştırmıyoruz artık. Yeni şeyimiz daha Belli temiz olsun. istiyoruz. <gülüyor> Oradan özendiğimiz şeylerin tamamı yeni açık kürsü uygulaması mesela, herkesin birbirini dinlemesi ve ikişer dakika konuşup yerini başkasına bırakması harika bir hava şey yapıyor. Yani forumda avukatlar göz altında neler yapılması gerektiği gibi pratik bilgiler vermişler. Şeğül Özbey'in haberinden devam edersek Cumhuriyetten her çeşitli insanla birlikte yaşamının mutluluğunu dile getiren bir esnaf. 21, 25 yıldır Nişantaşı'nda bir esnaf mesela. Doktorlar biber gazına nasıl korunacağını anlatıyor. Şey demiş esnaf. Şimdi de geç, o geçmişteki duygularım yeniden depreşti. Tüm mahalleli arkadaşlara ve aramızdaki sivil polislere selamlar demiş. Mesela güzel bu. Bir sinemacı da şöyle demiş, doğru diye bildiğimiz her şeyi bu medyadan öğrendik. Artık bildiklerimizi unutup Ermeni, Rum, Yahudilerle ilgili bilgileri yeniden okuyup öğrenmeliyiz demiş. Bir yeniden öğrenme süreci başladı. Temas başladı, evet. Evet, evet. Yani herkes bu süreçte yaşadığı şiddeti anlatın ya da yakınlarınızı anlatmaya teşvik edin. Gezi ruhunun, hukukunun gerçek hayatta da işlemesini diliyorum demiş. Mesela bir çevirmen Duran adam Eyleminin ardından Kontak kapatma eyleminde yapılacağı Önerisini de sunmuş Trafiği durdurmak için ilginç olabilir Eylem sırasında birçok Benzeri olay yaşanmıştı Mesela Ankara'da Toma'yı durdurmak için Taksiciler kontak kapatmış, kapatmıştı. Otobüs şoförleri benzer eylemlere başvurmuştu Ankara'da. Gezi parkının hemen yan tarafında insanlar korna çalarak, o yıkılmış olan bölgenin, bu yıkılmış ağaçların olduğu bölgenin hemen yan tarafında insanlar kornalarıyla selam veriyorlardı gezi parkı. Nın. Evet. Araçlarda kullanılıyordu zaten. Evet. E, Soyunan adamı da. O Biliyorsun tamamen herhalde, evet evet. O, o tamamen bir yani çileden çıkma durumu galiba. Hiçbir şey yok diyerek mütedeyyin bir Onu vatandaş izledin mi videoyu? Videoyu izledim mi yani ya görüntülerini gördüm fakat söyledikleri buna da mı karışacaksınız diyor. İnsanların organlarını gösterecek. Yani evet. bu nerede var? Hangi siz her gün ezanı beş kere yanlış okumuşsunuz. Diyor. diyor. Çok önemli bir tepkiydi o da. poliste de konuşuyor. Çırılçıplak. Son noktası belki de bu pasif direnişin son noktasıydı o geçtiğimiz gün eylemlerde görülen. Evet. Yani bir bilgisayar programcısı da Gezi Meclisi Org diye bir web sitesi açıldığını söylemiş. Bu platform sayesinde insanlar siteye mail atıyor. Ve halkın içinden insanlar birbirlerine oy verip yorumlarda bulunuyor. Şu an mecliste çoğumuzun temsil edildiğine inanmıyorum. Belki aramızdan birini meclise ya da il meclisine gönderebiliriz bu sayede demiş. 22 Haziran 15'te de yani yarın değil öbür gün cumartesi günü oluyor. Maçka Parkı'nda demokrasi pikniği buluşması varmış. Bunu da şimdiden duyuralım. Evet. Herkese açık kürsüler var. Tuba Tekerek de oradaymış. Şu şekilde anlatıyor deneyimlerini. E, dün gece saat akşam saat 8 sularında parka gittiğimde çimenlere yayılmış pek çok genç bir kenarda oturmuş küçük bir çadır vardı şeklinde aktarıyor. Ortam saat 21'e doğru Fenerbahçeli taraftarların faşizme karşı kardeşimsin çarşı sloganıyla parka gelmesiyle canlandı. Aralarında Galatasaraylıların da bulunduğu taraftarlar öpüşlüler. Birlikte fotoğraf çektirdiler. Yaşasın renklerin kardeşliği diye slogan atıp marşlar söylediler. Ve e, küfür yok e, bazı küfürler edilmiş ve küfür yok e, şeklinde susturulmuş bu edilen küfürlerde. Taraftarların bir kısmı bir süre sonra parktan ayrılırken diğer eylemciler parkın ortasındaki amfiyi tiyatroyu tamamen doldurmuşlardı diyor. Ve forum saat 21.15 gibi başladı şeklinde e, forumdan bahsediyor e, Tuğba Tekerek. Kurallar açıklandı. Herkes iki dakika konuşacak. Mahalleyi rahatsız, mahalleliği rahatsız etmemek için alkışlama olmayacak. Onun yerine eller kaldırılıp kısa ve hızlı hareketlerle sallanacakmış. Evet çok ilginç yani mesela onur na çağrı 24 Haziran'da başlayan direniş temalı bir onur haftasına çağrı var. Genç bir eylemci de eşcinselle, eşcinsellerle ilgili olarak konuşmuş. İçki içen de Kürtaş hakkını savunan da bu ülkede Erdoğan sayesinde herkes ötekileşmenin ne olduğunu anladı diyor. Ama tüm bunlardan önce de ötekileştirilen ve unutulan bir grup var ki eşcinseller deyip Onur Haftası'na çağırmış. Bu forumda herkesin ortaklaştığı nokta bu Beşiktaş'tan bahsediyor. Evet. Birlikte yaşanılan güzel duyguları konuşmuşlar. Bir katılımcı elemlerle birlikte bu ülkeyi terk etmekten vazgeçtiğini anlatmış. Diğeri nasıl toparlanacağını bilmediği, nasıl toparlayacağını bilmediği konuşmasını "Sizi seviyorum" diye bitirmiş. Mükemmel evet, aslında. Işte. Fikirler ise bambaşka zihin dünyalarından geliyor diye aktarıyor Tüba Tekerek. Birisi köy enstitülerinden bahsederken diğeri bu seçkinci bir tavır diyor. Forumlara diğer %50'yi katmaktan bahsediyordu bir partiyi değil, birbirimizi destekleyelim. Türk bayrağı altında bir araya gelelim fikrine karşılık. Bayrak olmasın, düşüncelerimizle düşüncelerimiz bayrak olsun diyen de varmış. Her fikir var ve hiçbir şekilde ses çıkarmadan, de rahatsız etmeden elleriyle beraber kendi yorumlarını söylüyorlar, karşı, çıktık, karşı çıktıkları noktaları söylüyorlar. Tamamen doğrudan demokrasinin özgün bir pratiği şu anda İstanbul'un birçok parklarında, evet, yani, yine, belki de önümüzdeki günlerde diğer illerin parklarında bu bulunmaya başlayacak. Var mı? varmış. Yurt Haberler Servisi'nden Cumhuriyet'te veriyor. Çok güzel. Ee, aşık Mahsuni Parkı mesela Çorum'da her gece toplanıyormuş yurttaşlar. Serbest kürsüden taleplerini ve tepkilerini ortaya koyuyorlarmış. Faşizme karşı omuz omuza her yer Taksim, her yer direniş sloganları mesela atıyor 3000 kişi diyor cumhuriyet gazetesi mağcanda Mersin'de gene 3000 civarında Gazi Mustafa Kemal bulvarını ...trafiğe kapatmışlar bir süre yürümüşler dördüncü Soli Güneş Festivali'nde de çapulcu Pazarı ilgi oda olmuş Mersin'de Adana'da Atatürk Parkında her yaştan eğlence gezidirin içine destek vermiş. ...alana... burada resmi görüşmeler de olmuş... ...emniyet müdürü gelmiş... ...ve açıklama yapmış... ...tomalarda kimyasal su kullanıldığı... ...ve polisin orantısı şiddet kullandığı... ...iddialarını reddetmiş... ...bak böyle görüşmeler de oluyor... ...ama emniyet müdürü... ...tabii Adana'daki... ...şeyden farklı herhalde... ...İstanbul'dan çünkü İstanbul valisi... ...bizzat... ...ilaçlı su olduğunu... ...söylemişti... İlaçlı su. Bir eylemci şey demiş... ...sizim sihir polisleriniz de bize taş attı... ...beyefendi bakın koluma... ...ben dün yaralandım demiş... ...böyle bir konuşmacar yani diyor... Samsun ilk Adım ilçesinde de operasyonlar son bulsun, gözaltılar serbest bırakılsın. Bu arada Adana demişken çok özür dilerim. Gezi Parkı eylemleri kapsamında yapılan ev baskınları varmış. Burada da 4 kişi gözaltına alınmış Adana'da. Evet, onlar da e, devam ediyor ama Eskişehir'de polisin müdahalesi aynı şekilde devam ediyor. Dün Es Park önünde toplanan yaklaşık 5000 kişi her yer Taksim, her yer direniş, hükümet istifası sloganlarıyla yürüyüşe geçmişler. Polis e, tazikli suyla ve e, özür dilerim polis e, grupta bulunanları yolu trafiği kesmesi üzerine uyarıda bulunmuş sayı azalınca 500 kadar kişi trafiği yol, trafiği kapatmış biber gazı ve basınçlı suyla müdahalede bulunulmuş Eskişehir'de ilk başlarda oldukça sen... sakin oldukça sakin devam ediyordu şimdi son günlerde polisin oldukça şiddetli e, müdahalesinden de bahsediliyor evet yani Türkiye parkta forumdalar mahallede eylemdeler ve başta İstanbul olmak üzere bir kısmı da göz altında bulunuyor. Evet, bu eylemlerin ateşleyicisi olan çarşı grubu Hı, ise tamam yargılanıyor. Evet. Gece eylemleri nedeniyle gözaltına alınan 20 çarşı grubu üyesinden 5'i tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmiş. Bunlardan Halil İbrahim Eroğlu ve İbrahim Halilullah Turan tutuklanmış. Bu da gelen son haber. Burada ilginç şeyler var. Yani Beş kişiye tutuklama talebi geldiği haberi var. Ee, ve çok ilginç sorular da soruluyor çarşı grubunda. Halk arasında Gezi Parkı olarak bilinen olaylara müdahil oldunuz mu? İçerisinde marjinal grup üyelerinin de yer aldığı toplulukların gerçekleştirildiği illegal eylemler içerisinde bulundunuz mu? Gezi Parkı olaylarına çarşı taraftar grubu olarak destek verildiği sosyal medya üzerinden yapılan yayınlardan anlaşılmıştır. Bu olaylara katılmanız için herhangi bir şahıs veya şahıslar tarafından davet aldınız mı gibi sorular var. Devam ediyor. Söz konusu konuşmadan haberi olmadığını söylemiş. Bu söz konusu Gezi Parkı eylemlerine dahil olması karşılığında BE'nin 25 bin TL aldığı gibi bir iddia varmış. Böyle bir konuşmadan haberi olmadığını eylemler için kimseden para almadıklarını söylemiş savcılık söz konusu olaylara katılanlara gaz maskesi ve kask temini sağladınız mı bu tür malzemelerin göstericileri kim sağladığı sorusu gibi sorular yöneltmişler ee, ve üyeleri de çarçı üyeleri de herhangi bir malzeme temin etmediklerini sormuş bir de savcılık ilginç bir soruya daha imza atmış. Bazı internet sitelerinde gerçek olmayan bir şekilde satılık TOMA ilanı yer almıştır. Böyle bir TOMA'yı ele geçirilmediği halde bu ilanın sitelere verilmesinin nedeni nedir diye sormuş. Çarşı üyeleri ilanla ilgili bilgilerin olmadığını belirtmiş. Evet, çarşı üyelerinin ve soruşturulanların e-maillerinin denetlenmiş olduğu hesaplarının Twitter hesaplarına bakılmış olduğu gibi de çok önemli bir başka soru da. yani espri yapmak için yani olmayan bir şey ila, olmayan bir şeyin ilanını veriliyor ve bu ilanda birilerinden e, sorumlu tutuluyor. Bu da çarşı grubu yani bir toma ele geçirilmiş göğe yani espri olsun diye böyle bir ilan konulmuş. Satılık toma var deniliyor bir internet sitesinde. Bu da olmadığı hem söyleniyor yüzüne karşı çarşı üyelerinin taraf gazetesinin haberine göre hem de Bundan haberiniz var mı diye soruluyor. Evet ilginç olaylar da yaşanıyormuş bu yargılama sırasında da. iki kişi de tutuklanmış. Halil İbrahim Erol ve İbrahim Halilullah Turan. Diğerleri de serbest evet. bırakılmış. Sabah gazetesinin Duran Adamı diye adlandırılan Alper Kapılı da gazetesinden istifa etmiş. Hafta sonu eklerine müzik haberleri yapıyormuş. Dün eylem başlatmış. Sabahın yayın politikasını protesto etmek için Gezi Parkı eylemleriyle ilgili altı saat durmuş. Ön kapısında sabahın ana caddede sonra da gazetesinde istifa ettiğini açıklamış. Bundan sonra gerçekleri olduğu gibi yansıtmayan hiçbir gazetede sabah dahil yazı yazmayacağım evet, demiş. sabah gazetesinin çalışanı söylüyor bunu. Bu da ilginç bir durum. Peki bugünlük de bu şekilde bitirelim. Hüseyin Çelik... Gezi Parkı ile ilgili halk oylamasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları genelinde yapılacağını söyledikten sonra da sosyal medyaya yasak iddiası da yok böyle bir şey. Biz sosyal medyanın da bir etiği olmak zorundadır demiş. Etik. Avrupa bir Birliği felik. standartlarından bahsetmiş. Evet. Oğlum bak git demişti Avrupa Birliği standartlarına. Hey, bak, Egemen baş. bir Egemen Bağış esprisi Egemen. daha yani yapmıyorduk. Yapmıyorduk. Özür düzeltir özür dilerim. Yapmadım. Ya bütün günüm Egemen Bağış esprileri kafamda dolaşarak geçiyor. Lütfen. Hay dilim tutulaydı da. Rica ediyorum. Hoşça Görüşmek üzere. Gezi Parkı.